Öyle değildi Müslüman tavrı, tefrik haline hep parçalandı. Halbuki hala kitabı mübin, taptaze durur, hiç bozulmadı. Apaçık kitabın seslendi herlerdi, hatta hala seslenir. Biz itaat ederdik, biz itaat ederdik. Ayetini dinlerken anımızda hisseder, hep beraber bir anda bedirlere giderdik, bedirlere giderdik, bedirlere giderdik, bedirlere giderdik, bedirlere giderdik. Bedirlere giderdik. Bedirlere giderdik. Bedirlere giderdik. siladan hani nerede şimdi eldeler sen aslın adın Rabbinesun inşallah sefer bizlere güler yerin göğün bir yağmur ya olan bir Allah rahmetini yaymış ki gül içine bu felak gül içine bu felak Sevdan nesleri perçinlenmiş kardeşlik Bize emirlik veren ne mermidi ne silah Ne mermidi ne silah Ne mermidi ne silah Ne mermidi ne silah Can sıkışmaktan, yakınır, sıkışmaktan yakınır. Bir bedenin parçalanır, bir duvarım Aynı damarım kanı, olmalı olmalı, olmalıyız olmalı. Kesilen damarların kanı iman ol hayle o gün de şüphen olmasın sakın Rabbinin sözü vadidir Yük bir baştan başa zannetmem ki dikesin, zannetmem ki dikesin. Bir kıyama kalk ki sen bütün alem titresin. Kıyamın geç kalırsa çok yanarsın bir çok yanarsın bir Ahiret yurdu yakın, pişman olacaklar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 Kazanmak için çalışmak gerek, ateş uykusu rahat olur mu? Küfürle tevhid bir aradayken, Müslüman böyle uyur kalır mı? Rahmet, Rahmet yüklü bir bulut mümin üstüne yağar, ardında güneş saklı ziradan. Sanı ancak bu sevdayla sevecek Zulmün karanlığından Hak yoluna girecek Hak yoluna girecek Hak yoluna girecek Hak yoluna girecek Hak yoluna, yoluna girecek Ahiret yurdu yakın Pişman olacaklar çok Batıdan doğarsa gün Yapacak bir şeyim yok Yapacak bir şeyim